Son nefeste şehadet getiremem diye korkuyorum. Allah'ı bol bol zikrediyorum faydalı olur mu? Korkmasın Allah'ın inayetiyle. Korku yok. Yani e, Müslüman Beynel kawfi varraca e, Korkuyla umut arasında yaşayacak. İnnehu la yeyyesu min revhillahi illel kavmul kafiru. Kafirler umutsuz olurlar. Müslüman da umut olacak. Ateşten Allah Teala Hazreti İbrahim'i çıkardı. Denizleri yardı Musa Aleyhisselam'ın önünde. Müslüman umutsuz olabilir mi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Hayatına İslam'ı tatbik edecek. Hiç umutsuz olmayacak. Yani böyle çok rahat da olmayacak tabii. İnşallah son nefesinde şöyle değil tabii. Men kâle la ilahe illallah karar cennet. La ilahe illallah diyen cennete girer. Yani bunu hayatına taşıyan anlamında aynı zamanda bu hadisi, bu hadis-i şerifi böyle anlıyoruz yani adam son anında bir krize giriyor komada e, konuşamıyor şimdi bu adam La ilahe illallah demeden ölmüş olmuyor yani Efendimiz Aleyhisselam burada söylediği şu aslında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu akideyi dilinizin döndüğü ana kadar taşıyabilmek yoksa mutlaka lisanla bunu telaffuz etmek değil Oldu, adam kalp krizinden gitti. O an söyleyemedi. Elhamdülillah. O ana kadar imanlıysa tabii ki imanla dünyadan ayrılmıştır.